Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz eklemlerin şükrü. İnsanın bedeninde eklemler var. Arapça bunlara mafsal, mefsil deniyor. Her nimetin bir şükrü gerektiği gibi buna şükrü gerekiyor. Buru Aliye Hazretleri Kuluka kulin sanin beni ademe beni ademden her insan yaratıldı. Alan sittine sevetin mefsilin. Her insanda 360 tane mafsal eklem var. Bu da Peygamberimizin buyru bu şekilde böylece yani ben değişiyor rakamlar var da. De. Demek ki Adem oğullarının her birinde erkek kadında 360 tane eklem mafsal var. Arapça mafsal ve mefsil deniyor. Yani mescit vezninde mefsil. Yani mefsil isim mekan olmuş oluyor Arapçada. Mesela mescit secdeden bir yer. Meclis oturan bir yer anlamaya geldi. Bu da eklemlerin birleşik yerine de Arapçada mefsal mefsil deniyor. <gülüyor> Eklemler olmasa ne olur? İnsanın para kemete yaratılsaydı insan dimdik kalırdı. Dimdik insan kalırdı. <gülüyor> Oturamaz, kalkamaz, eğilemez, parmakla bir tutamazdı. Demek ki her hareketimiz bu eklemlere bağlı bunlara. Öyle nimetler var. Farklılar değiliz bunların. Ama Aleyhisselatı bize bunları hatırlatıyor. Peki nasıl bunun şifri olacaktır? Femen kebber Allah'e Azze ve Cel. Bir kimse Allah-u Teala'yı tekbiri anarsa, tekbir anarsa Mevlamız'a. Nedir tekbir? Allahu Ekber Celi Allahu Ekber. Yani en büyük Allah direnci alıyor. Ve hamidallahe yine kişi Allah-u Teala'ya Mevlamıza hamd ederse yani elhamdülillah derse ve hellillâhe azze ve cel allah Teala Mevlamıza kul tehlil yapar. Tehlil yani kendini tevhid. Nedir bu da? La ilahe illallah derse. Ve sebhe Allah'a Allah Teala'yı kul tesbih ederse. Bu da nedir? Subhanallah derse. Ve stavfel Allah'a Azze ve Celle. Allah Teala'ya tevbe ederse. Yani nedir bunlar? Hep bunlar bunların şükürleri olmuş, bunda, olmuş oluyor. Başta burada tekbir geliyor. Allahu Allah'u Ekber allah Ekber anlamı o kadar geniş ki yani kul o anda o anda Allah'ın büyüklüğünde kul yok oluyor anda. Yani buraya kul Allah'ın varlığında Allah'ın büyüklüğü azametinde düşününce edince kul burada yok oluyor. Fanileşi kul burada arkadaşlar. Allah'ın büyüklüğü. Neye bakarsa bakalım. Her şey Allah'ın kudret azametinde. Allah'a hamd etmek, elhamdülillah, şükretmek mevlamıza, elhamdülillah. Tabi bunlar da öyle yalnız dil ucuyla değil de e, bilinçli olarak söylemek gerekiyor. Yani üç şey bir araya gelirse o zaman tam tamam üç şey verir. Biri dil, biri beyin anlamı düşünecek, biri de kalp ihlas, üç şey <gülüyor> Yalnız dil Allah'a şükür elhamdülillah, her zaman bunu söyleriz, fakat bu dil ucundan çıkar gider, havada kalır mı? Mutlaka beyinde anlamını düşünecek. Elhamdülillah bak, elhamdi bütün hamdi övgü sana şükürler lillahi Allah'ın hakkıdır. Lamur istikak işi Allah'ın hakkıdır. Yani kimsenin övülmeyi hakkı yok aslında. Kimsenin kim olsa olsun. Neden? Bir kimse insan olsun, melek olsun, başka varlık olsun. Ne kadar üstün özellikleri olsa bile o kendi kendine özelliği kazanmadı. Öyle yaratıldı. Öyle yaratıldı. Ve allah Teala tehlil, tevhid. La ilahe illallah da boğulmak var. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Mabud yok. yaradan yok. Ve tesbih. Sübhanallah. Buradaki bey ile bazıları sübhan diyorlar. P olmaz. Arapçada P harfi yok. Bir de buradaki sindir. Yani subhanallah yine olmaz. Çünkü subh kökeni sabahtan gelir. Anlam bozduğunu okumaya. Yani bir kalın okuma bunu. Subh mi sad olur. Sad olduğumu s sabah kökene geliyor sile Sinle be, bebe olacak sübhan Allah tabi iş işte şöyle sayısını Allah' bu da tesbih etme ne tesbih etme tencih yani Allah Teala lamız her türün doksanlıktan mülezertir yani şunu yapabilir mi denilmesi lazım bir insan ne kadar bir dalda uzman da olsa ancak belli bir dalda uzman olur kişiye. Be. Dalda uzman olur. Ama diğer konuda anlamaz. Ve istiğfar Mevlamız'a. İstiğfar. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Bu da nedir? İstiğfar anlamı çok büyük anlamı. Kul burada kulu bilmesi hatasını bilmesi, yanlışını bilmesi, azını bilmesi sonra başı kapı yok. Allah'ın kapısında ona yalvarış, Allah'ım affet beni. Kapına geldim Allah'ım. Boyun, boyun bükük. Emir boşa geçti Rabbi, Hayatım boşa geçti. Allah'ın kapısında, mali kapıda boyun bükme. Estağfurullah'la azim. Ve bunun dışında Tabi ibadetlerin ve sahabların çeşidi çok İslam'da. Şimdi neden acaba böyle farklı farklı ibadetler var? Mesela aynı dille tek bir başka o bu başka bir şey. Neden bu? Şimdi insan bir pazara çıktığı zamanlar, çarşıa gittiği zamanlar, markette bakıyoruz ki hep yiyecekler çeşitli farklı terimler. Yani sebze meyve her şey. Değişik böyle. İnsanların mizacına göre farklı gıdalar böyle. Bunlara buna göre böyle. Bazı insan mesela havf makamında olur. Havf makamında, korku makamında oluyor böyle. O tekbir diye daha Allah Allahu Ekber. Allahu Ekber der. Bazı insan nimet makamında olur. Elhamdülillah hep Allah nimetini görür. Böylece. Yani bir insan ve hangi makamda ise yapısı, mizacı o tesbihle onu getirir böylece. Ve bunun dışında da ne yapmamız gerekiyor? Ve azele haciren antarikün nasi. Ve azele haciren yolda bir taşı alıp kadara koyamak. Antarikün nasi insanların geçtiği yolda bir taş parça düşmüş. İnsan bana çarpa bir ayağı sürtebilir, zarar verebilir. Bak ne kadar kolay. Alıp bunu kenara koymak. Ev şevketten veya bir diken ev azmen veya bir kemik Antalya'nın nasi. Bu tabi o dönemde bunlar daha çok varmış yollarda. E, taş, e, diken ve kemik. Günümüze mesela foşetta, şunlar, bunlar, her çeşitler var tabi böylece. Demek ki Nereden ama antarikin nasi insanların geçtiği yolda demek ki özel bir çöplük oraya atılmış ve dokunmayız mesela geçtiği yolda arabaların geçtiği yolda e, bir taş parçası arabanın tekeronu çarpıp o taşı fırlatır Allah insanın beynine çarpır gözüne çarpar ya sakat kalıyor şey Bu da bir ibadet vardır bu da ibadet böyle şey. Ev emre ya bir insan emri ma'ruf emri ma'ruf ma'ruf dinimizde bilinen şeyleri başkanlar söylemesi. Dinimize bilinen şeyleri, bilirli şeyleri dinimize. Yani bilatları değil de yani fazları vali sünneti de başkanlar anlatmak, söylemek biri namaz kıyıyor mesela arkadaşlığı, komisliği, yakını. Onda bir ilgisi var. Bağımlısı var onda. Mutlaka söylemek gerekiyor. Tabii tatlılıkla, kırıcı olmadan, onu İslam'dan soğutmadan, onu aşağılamadan onu İslam'a çekme gerekiyor. Bir adam çekme gerekiyor. İşte namaza, oruca, Allah emrine itaat etmeye. Evneha ammünkerim ya bir münkeri ne yeder? Yani ilk münker günahlar yani. Şiratı münker gördüğü şeyleri, İslam'da olmayan şeyleri, insan bir kötülük yapıyor. Günah işliyor. E bana ne? Ay yok, yok mu Bana ne yok ben size? Din, bizim dinimiz çünkü efendim ya. Bizim dinimiz Mesela arabamıza bir çocuk şeyle, 56 hastalık bir kalemi çizse bana kızar Ben Hele çiviler çizse boyasını küpleyebilirsin. Dedin mi? Arabaya gelen bir e, ufak bir zarar, yani bir görüntüye belki zarar veriyor, ama arabaya karşı nasıl hassiz oluruz böylece? Din'e karşı bu kadar duyarsızlık tabi olmaması gerekiyor din'e karşı. Eğer bir insan dinim benim diyem diyorsak bu da gerekiyor. Demek ki bir kişise haram iş diyorsa. Onunla da, da bir bağlı kurulu imkanı varsa söylemek gerekiyor. Bu da nedir? Anne bir ibadet bakılır böyle. Biri oturur, Allahu ekber tekbir getirir. Yunus Subhanallah Subhanallah der. Bir estağfurullah estafurullah çeker mesela. Diğeri zikir eder, tevhid de. La ilahe diye. Bu da ne yapar? Bu da yoldan taşları kenara koyar. Yoldaki bir zarar bir şey alır kenara koyar. Bak çevre temizliği. İslam'ın özelliği hatırlamak. Yani orta çağda Bunlar o zaman söylemeyecek. Orta çağda. Yani Avrupalılar e, hayvan derisi giyerken Avrupalı yıkaması bilmezdi ki. Bitti ki yani Avrupalılar onu tuvalet Avrupalılar da peygamber bunu söylemedi bak. Bak çevre, çevre temizliği verecek. Etraftan temizler perde. Atma şeyleri. Ve İslam yaşaması için de toplumsal bir kişine gerekiyor bir de ilahîmines söylemek gerekiyor böyle ve da ayetle gerekiyor. Adede Bir kimse bedendeki eklemleri sayısınca yani günde 360 tane 360 tane bu işi yaparsa sayı buna ulaşırsa tekbiri, tesbihi, elhamdülillah de. bir insana Allah'ın tavsiye etmesi, bütün bunlar 360 bulursa fene yemişi yeme izin. o gün o kimse rahatça yeryüzüne yürür kad zekseha nefsehü anindari nefsini bedenini ateşten uzaklaşmış olur o gün o zaman dikkat edin buna inşallah yani sayı 360 bulmalı Hangisi kulamıza geliyorsa isteyen la ilahe illallah la ilahe illallah. Subhanallah subhanallah eslavul ersafullah Allahu ve Allahu hep der. Gördüğü bir kimseye iyi Allah emrine tavsiye eder hüzü bir şeyi bir günaha önleme çalışır. Yolma bir şey atarsa eğer 360'cı olursa bunların toplamı o kişi ne yapıyor? kaz zehsen nefseyi anninin arşığı. O gün, o gün ateşine kendini korumuş oluyor, uzaklaşıyor oluyor, uzaklaşımış oluyor. <Gülüyor> Peygamberimizin Ali Se Mahtebinin Peygamberliği başı dönemlerde bir kâhideye bir varmış Satı adında satıh. Bunun bedeninde hiç kemiği yokmuş. Kafatasından başka. Hiç kemiği yokmuş bedeninde. Etmiş böyle. Yattığı yerden tabi kımlıyım hak edemiyor. Ben Bunu bir yere götürürlerken sanki boşuna dürüyormuşlar götürüyormuşlar götürmüş şeklindeyim. Yani Demek ki bu kadar kemikten önemli. Tarih, kemik, kemik önemli. Fakat eklem daha önemli eklemler. Kardeşi. Eklem olmasa kemikten hareketi sallanamayemez. <gülüyor> Zavrı böyle yaratmış ki insanın eklemlerini yani insan denen varlık ki melabiriyor ve fi en füsüküm efelâ nefsinize, kendinize bakmaz mısınız? İnsan yapısına bakmaz mı böyle yapıyor ya? Yani? Bunlar almaz mısın ne yapıyor Yani, yani insan tabii her şey böyle. Karşıyı, gözü, her şey insanın böyle. organlara böyle. Eklemler de böyle. İki kemik bir araya geliyor. Nerede geliyor bunlar? Oynaması gereken yerde geliyor. Parakocunda, dizde, her omrukada, her tabi bunlar geliyor böylece. Bir de iki kemiğin Karşılaştığı ekem yerinde yüzde birine uyumlu yüzde birine vereceğim. Mesela küre yuva tipi eklem derler böyle. Eğer tipi, mil tipi, tipi çeşitli vardır eklemlerinde. Mesela küre yuva tipine bakalım. Küre yuva tipine böyle. Biri küre şeklinde yuvarlak yani top şeklinde. Öbürü de onu yuva şeklinde ona girmek. Bin şeklin var, işte göre böyle, işte göre böyle. Yani iki uç güzde geliyor, bir uyumlu bir üne benziyor. Biri neyse, biri köyse uyva şeklinde böyle. Oluyor bunlar. Peki bunları aşırmıyor mu acaba bu kemikler böyle? Hep hareket ediyor, durmadan. İnsan durmaz, hareket ediyor insan böyle. Aşırmıyor mu bunlar böyle? Aşırmıyor. Nasıl aşırmıyor? Üzerinde mevlam bir şey yapmıyor, kıkırdak, kıkırdak abi. Onda üzerinde ince bir zar var. Hücreden. İnce bir zar var. İşte bir de bu zarda. Bu zar ne yapıyor? Bir yağ salgılıyor bak. Yağdanlık salgılıyor böylece. Bununla hem kayganlığı sal, sal, sal, sayıl, e, hareket ediyor. Ayrı kovarlaştırıyor. Böyle de kıkırdağı besleyen bir salgı salıyor böylece. Devamlı böyle yağdanlık alıyor böyle böyle. Mesela demir bile olsun aşınıyor böyle. Yağlanmasa demir aşınıyor demir böylece. Eklemler üzerine kıkırdak böylece. Onun üzerinde ince bir zar var, hücreden bir zar. İşte o zardan böyle bir sıvı, mahiy devamlı salgılıyor. Kayganlığı sağlıyor, hareketi sağlıyor. Bir de kıkırdak beşliği olacak. Tabi bir de hastalıkları var bunların da bunların böylece. Eklem mesela eklem Romatizm olabiliyor, kreşlerim olabiliyor, iltihab olabiliyor bunlarda O da oluyor bunlarda. Neden? Hem tabii suç bizde Önce bunların şükre getirilmiyor, bunların şükrene getirilmiyor şükürleri Getir, getirilmiyor bunlara. Sadece. Sonra kalanlar hem buna kanaklıyorlar böyle. Şükür edilmeyince nimet gider böyle. Nimet bir ava benzer, yakalan bir ava benzer eğer yakalığına bir av bağlanmazsa kaçar. Hemen kaçar Bağlanması gerekiyor. Nimetin de nedir bağı? Şükür. Bir insan nimet şükederse ederse o nimet bağlanıyor, kaçamıyor nimet kuştan beri. Bilhassa safravi mizac denir. Safravi. Eski tıpta İnsanlar dört grupta derinmişler, tıp da böyle. Sevdavi tıp, sevdavi grup, hamravi, safravi, balgam diye. Yani bütün insanlar dört grupta toplanmışlar olsa böyle. Yani bir kimse ya sevdavi yapıda mizacı, sevdavi, kara kan böyle, sevdavi. Yani eski tıp önce insanın bu şeyi belirliyor, mizacının benim diyor. Bunun nedir mizacı? Sevdavi. Yani karakan galep ediyor bunlar böyle. Peki bugün kimse nasıl olur? İçe kapanık olur. Biraz karamsar olur. Evhamlı olur böyle. Evhamlı olur kimse. Böyle. Bunun yapısı bu şekilde böyle. Herkese uyum sağlayamaz. Çabuk küser, çabuk gücendirir alıngan olur, içe kapanık olur, evamlı olur, her şey ham yapar, her şeyi bitiriverir. Mizacı bu ise bence. Kişi kendi mizacı bilirse, tabi bunun tersini yapa yapa, insanı değiştirebilir bence. Bir de bunlarda aşk çabuk olur bunlarda. Bence. Çabuk aşkı yakınlar bunlar böyle. Hamrabi, abi, balgami. Tayyip sizin açıklamaya fazla. Şimdi bizde safrabi lazım. Yani safra'dan kaynaklanan mizah safra. Bedeninde safranın üstün fazla gelmesi benim safra. <gülüyor> e safra biliyorsun kese içerisinde duruyor. Bir salgı. Karaciğerdeki hücreler bunu üretiyorlar, Sıvı halinde bunu keseye salgıya gönderiyorlar bu şekilde. Acı, sarı renkte akıcı bir madde. Lazım mı bedene? Lazım. Normali lazım bu ne yapıyor peki bu safra? Şimdi yağlı besinler var. yağlı besinler midede sindirilemiyor bunlar. Parçalanıyor. Yine bir gıdanın parçalanması başka fakat sindirilmesi başka ama. Parçalanıyor ufak zerreye bölünüyor bunlar midede yağlı besinler ama sindirilemiyor. Yani bedende yararlı hale gelemiyor. Beden bunun içine çekemiyor. Ne gerekiyor buna? İşte bu saflardan kalaklanan safra tuzları. Bunları ne yapıyor? onları? bu yağları bunlar sindiriyor şunlar damlalarını böyle. Bir de yağda erilen vitaminleri de A daya, K vitaminleri de böyle bunlar da alıyor bedene sindiriyor bunlara böyle. Fazla fazla kesin oluyor. Fazla kesin oluyor. Bilhassa beyaz ekmeği sürekli yiyenler beyaz ekmek. Mevlam o yaratmış? Kepekte yaratmışlar. İlk çıkan bidat elek olmuş. İlk çıkan bidat elek. Yani onu kepi ayıran böyle şey. İlk bidat bu böyle şey. Asıl saadette bir şey yoktu elek, böyle Bilmiyor elek böyle aldığım işinden onun formülü bitti işte böyle. Onu yaratan Mevlam öyle yapmış kepek şey. olması gerekir böyle. Sonra biraz da başka ekmek yemek. Mesela peygamber daha çok Arpa ekmeği geldi sahabe. Arpa ekmeğe. Bazen çaldır ekmeği yemeli. Arpa yemeli. E, kepekli. Ekmek yemeli. Ortada. Sürekli biraz yiyince ne yapıyor? Safra. Safra, safra ıslık harekettir. Zaten safra kişilerde ateşli olurlar böyle. Çabuk ateşleri bunlar. Bu kişiler. Ne yapıyor bu safranın bu enzimleri? Bunları yakıp kireçe çevirir, dönüştürür, kireçe böylece. Bir de süt ürünlerini fazla tüketenler, Bunlarda da ne yapıyor? Safra bunları da yakıp sindirmiyor, kireçe dönüştürüyor, kireçe dönüştürüyor. Beden ne yapıyor? Bedeni yayılıyor bunlar. Etmene gidiyor, kireçlerime başlıyor. Ne gerekiyor? Rabb'i yaratmış mevsimler. Her mevsimlerde servisli meyvesi var. İşte bunu önce bulunanlar. Eğer bir insan mevsimin meyvesini da çiğ yerse, çiğ. Kişinin mevsiminin servisini çiğ yerse, çiğ. Mevsimin ama şu anda mesela domates yemişsin, boş hiç. Zararı falan yok. Gibinin zararı falan yok Mevsimlik sebzeler, gelecek fayda. Mesela yazın domates, biber, salatal, şundurlar, bundan soğan bunlar böyle. Yani kışın tabi yine marul, maydanoz, dereotu gibi bunlar bunlar. Çiğ tüketilmesi bunların böyle. Bundan önlü kireçlerim yaptırlarlar. Önlü bunları. Yine mevsimlik meyveler. Biraz da kiraz, vişne, erik, karpuz. Bundan belki bunlar da bunlar. Önlü ollar, kireçlerim bunlara göreceğim. Yani bir insan doğaya tam teslim olursa ki bu dua başıboş değil. Bunu yaratan var, yöneten var. Demek ki kiraz zamanında, o anda bedene kiraz lazım. Vişne de bedenin vişle yemesi gerekiyor. El zaman erik yemesi gerekiyor. Bunları da üzüm, incir mesela. Ama üzümü nasıl yiyecek kişi? Kabuğunu da ne baba yiyecek bence. Işte Evetmiş de, çıkaracağım olman olmuyor muhtemelenler. Formülü bozuluğu yapalım. Bozuluğu formülü yapalım. Yine buyuruyor Aleyhisselam bizlere, yine bununla ilgili olarak, yanında farklı ibadetler de var bu konuda. Yani ana konu şu, günde en az 360 tane bir sevap yapmamız gerekiyor. 160 tane. Külü silah amirin lafsi aleyh sadakat yönü. ne kadar ekden varsa bunu her bir işin bir sadaka gerekir burasındadır sadaka. Buradaki sadaka tabii bir maddi parası anlamda gelebiliyor, bir de iba anlamda gelebiliyor buradakiler. Küle yemin tatlısı fiş şemsü, güneşin doğduğu her gün yani dünyaltın yeter mi? Her gün bak. Madem her gün yeni bir güneş doğuyor. Yeni gün başı, Yeni hayat başlıyor. E gerçekten gün doğmasıyla hayat başlamadı. Kuşta yoldan çıkıyor uçuyorlar. İş hayata başlayıp dağılmaya başlıyor. Karanlık zırmat gidiyor. Bu bir nimet yani Her gün güneş doğması. Böyle. E bilhassa e, kıyamete yakın bu daha önemli. Neden? Çünkü güneş doğmuş 3 gün kıyamete yakın. Üç gün güneş doğmayacak. Ondan sonra güneş battan doğacak. Ters doğacak bak. Ters doğacak böyle şey. Nasıl olacak bu iş acaba? Tabi bunu bilin bilemez bunu. Bu bir mucizedir bu. İlahi bir sırdır bu. Bilinemez böyle. Dünyamın ters olacak acaba ne olacak? Bunu da bilemeyiz bu şekilde böyle bunu. Üç gün güneş doğmayacak. Üç gün her taraf karanlık olacak. Sifri karanlık olacak. Üç gün karanlık olacak. Üç gün karanlık olacak. Üç günden sonra güneş battan doğacak. Fakat sonra kaybolup tekrar doğaya geçecek. O zaman ne olacak? Tövbe kapısı kapanacak. kapanacak. Bunu gören kişiler tabi biliyorsunuz güneş tutulması oluyor. Yani az bir dakika sürüyor bu. Yani sekiz on dakika kadar bir güneş tutması oluyor. Eğer bu güne tutulması tam güneş tutulması olursa, mutlaka Dünya'da bir arıza oluyor mu Tevfik Etkili oluyor böyle. böyle. Ona bir gerilim oluyor. Yani o anda yaşayanlar bunu bilirler, yani dikkatli bunu bilirler. Tam güneş tutulu zamanlar koku bir gerilim oluyor böyle, sıkıntı oluyor böyle. Sıkar insanlar, ruhu sıkar böyle. Bazı bir gerilim oluyor böylece. İşte bu ne yapıyor? Bu sıkıntı, gerilim atomları da sıkıyor, geriyor atomları da böyle. Yani hayatına bu geliyor, bunlar da gelebiliyor. Onda mutlaka yer üstünde bir değişiklik oluyor. Böyle. Hakkı bir aram atıyor, afet oluyor. Böyle. Yani 5-10 dakika güneş tutulunca böyle. Düşünelim ki 3 gün güneş tutulacak, görülmeyecek yani böyle. Tabii ne olacak dünyada kim bilir nece dağlar değişecek, denizler değişecek, dünya değişecek müteamında. Muazzam gerilim, sıkıntı, bunalım insana patacaklar bir olacak böyle. Herkes bunu fark edecek ondan sonra yürek battan doğacak ama tekrar doğaya geçecek, o zaman TV kapısı kapanacak. Daha bir günah işlemiş ama ya Rabbi affet beni, estağfurullah. Kapan secdeye. geçti. <gülüyor> Artık göz göreceğin ki alameti gör. İmana gelmeyen ki imana gelecek o Müslüman olacağım ben diyecek. kabul edilmiyor bak. onda ona kabul edilmiyor benice. Bu işin yani zamanınızda büyükler mi türenler Müslüman büyük büyükler şöyle sabahınızda kıllar mı hep böyle güneşe bakarlar acaba bugün gün doğacak mı aydan bak Demek ki güneşin doğduğu her gün ne gerekiyor e, tabii şükür gerekiyor. Buna şükür gerekiyor ona. Sadece. Her gün 360 tane hasene, yani sevap yapma gerekiyor. Yani buna sadaka değişiyor burada. Peki ne yapmak gerekiyor? Ayrıca. Önce, önce okuduk. buna daha farklı ibadetler var. Teadülü beyinler isneğini iki kişi arasında mesela hüküm verir. Adaletle verirse. Bak bu da nedir? İbadet. İki kişi arasında bir Tartışma var, itilaf var, kırgınlık var, dargınlık var. iki kişi arasında. Kim olsun olsun böyle. Müslüman arasında. Kişi aralarına gider, böyle yapıcı olarak, yaklaşarak, adilane tarafı aradan bulursa, İki küsünü barıştırmak. Sadece. Ara bozmak diye bakınız. Ara bozmak, yıkıcılık. Hane benzer, yapıcı olmak. Yani İslamda böyle çok saflar bu İslamda böyle. Ve tu'inu rjule fi dabbetihi. Bakınız ne gibi bir şey var. Ve bir kimse hayvana binecek tabazımı hayvan vardı. Araba yoktu. Fethamiliu <transfersassumed> aleyha. Özellikle deve yüksek olduğu için ona fazla binemez zorlanırlar bazı kimşeler deveye binerken. Günümüzde de kamyonlar var mesela yüksek, onları şeyi binizek şoförün mailleri yüksek olan tabele çıkamıyor. Ne gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Vettuini yardım etmeli Yardım etmek Allah'ta. Devletimizce <gülüyor> binemiyor, hemen koşup yardım etmek onun böyle bizim Tabii günümüzde araba inicek mesela binemiyor. E, Doğmuş oluyor her zaman oluyor bu. oturuyoruz mesela doğmuşta, önde oturanlar, kapı yanında oturanlar. Yaşlı biri geliyor, ayağı özürlü, elinde eşyası var, birine zahmet çekiyor. Hemen kalkıp, onu yardım gerekiyor. Bu da nereden? Bu ne bileyim? bir seyahat bakmadan böyle. Ev-i terfölü aleyhâ metâhü Elindeki metaanı var. Torbası, poşetü elinde var bir şeyle. Onu kaldırıp, yardım etmeyecek. Yardımlaşma. Yani Müslümanlar, tek bir beden gibi tek bir gönül gibi olması gerekir Müslümanların da. Eşine bakıyorlar abici. Bakıyorlar yaşlı bir kalançaz, patora gitmiş zavallı. Onu göndermişti oraya yani demek ki. Almışlarmış bunların sevdikleri almış almışlermiş. Ama artık taşıyamıyor zavallı. Arabaya binecek orada binemiyor. Herkes bakıyor karşıdan böyle. Hemen kalk al poşetini. Yani ona bir yer ver. Sonra yer vermek yaşlılara, hastalara, sakatlara, özürlülere vermek gerekiyor bunları. Bakın bu kadar mı? Yani siyah yolları da İslam'da çok kolay böylece. Yani peygamberimizin yaptığı bak böyle İslam cemiyeti toplumu Müslüman birliği için. -kel ve -kel kelime ve kelime-i tayyibet kelime-i tayyibet tevhid söyleniyor. Buradaki anlamda güzel bir söz. Gönül alma. Mesela bir kimse bakıyoruz ki hüzünlü, dertli, kederli, e, sıkıntısı var, bir şeyi vardır. Onu gören kişi ona bir ilgilense, ki İslam'a gönlünü alsa, tatlı dillerle, güzel bir şeylerle, ki şu biraz rahatlatırsa, bu da ne kadar İslam sıra alır. Gönül alma. Yani gönül kırma, Allah korusun Kâbi kırmadan yıkmanı daha kötü böyle. Gönül kırmadan. Sadece. Bu İslam kolay bir şekilde kim var böyle hüzünle, dertli? İgneme konumla. Bir küllü hatretin temşiha ile salati sadakat diyorum. Ve bir kimse namaza giderken her adım adımdan oluyor. Bu da bir hasereye giriyor böyle. Her adımı attı. Camiye gidiyor, namaza gidiyor, ilim meclisine geliyor, Allah için din sohbetine gidiyor. Allah için müslümanın yardım etmeye gidiyor. Hep buna giriyor bunlar böyle. Yani Allah için ne yapılıyorsa o yolu atlana her bir adımına verilen bir hasene veriyor bana. Yani 360 tamlanıyor bunlar <gülüyor> bana. Bu adı şimdi buhar Müslüman mı ya bu davut davası şerifte? Biraz daha okur inşallah bu konuda yine bu yarışma maddeleri 100 bir alakli 100 silah ya e diyor ki sırakaptı. Yine bu yarışma dedi ki her gün her ekmeğine bir sadaka vermesi yani bir hayır yapması gerekiyor. <gülüyor> bakın Peygamberimizin bu insan durması eklemler üzerine bakın ektemiz üzerine. Nimet arzında beraber. Mesela şimdi kişinin ayağında kireçlenmiş ayakları var ya bana. Hiç ayağı bükemiyor. Oturamıyor. Biraz zorlarsa başlıyor, çıtır çıtır şatlama başlıyor ayaklara başlıyor böylece. Ağrı yapıyor. O kişi bunu o zaman kıyımetebilir Ya boynu tutulmuş, kireçlenmiş. Boyna çevremiyor. Beyniyle oynatamıyor, hareket edemiyor. E, ne istiyor bunlar? Sağlık için Allah şükür istiyor mu Şükür istiyor mu da? Kul eğer bu şükrene getirirse Allah ona maddi sebebim on Rabbim yarattı verir. Maddi sebebi. Ve maddiye lazım beden madde olduğu için yani gıda da lazım ona şey sentülasyonla buna lazım. Ona böyle o sevgiyi verir. Oyunken bir milyon insan bahsedeceğim. Pekle tesbihatin Yine burada vuruyor. Her tesbih. Sübhanallah. Sübhanallah, Allah Genelde bu şaşkınlık halidir bu Şaşkın Şaşkınlık tabii Yani kul artık şaşkınlar geri şey. Tefekkürden sonra bu dağ olur. Tefekkürden sonra. Kul bir tefekkür eder. Şey. Denizlere bakar, dağlara bakar, yıldızlara bakar, buluta bakar, esen yele bakar kişi. E kişi ağaçlara, meyvelere bakar, otlara bakar. E şu dünyaya bile baktığımız zamanlar ne nimetin ne varlıklar. Bütün bunları yaratan, bunları gören bilen, gören bilen. Şimalis'a madedtir zikri odusuyla bir sefere Karınca vadisine girmiş. Karınca vadisi. Arapça karınca Nemil demekti. Nemil. Kur'an-ı Kerim'de nemir sürüsü var. Yani karınca sürüsü olarak. sürüsü var. Cemuşam Orus beraber karıncaların vadesine yaklaşırken karıncaların reisi bir dişli karıncaymış. Haberi karıncalara, "Ey karıncalar, bakır süyaman orusları gelen geliyor. Siz çilemesin çekmeyin banaza." Cemuşam o duydu, fetebes denen dahikan Cemuşam gülüp gülmüş de Demek ki karıncaların da bir bakın beyi var, lideri var derler. Başı, başı değil be, toplumsal hayat işi onlar böyle. Onu uyarıyor böyle, uyarıyor, yuvası uyarıyor, ama sesini duyuyor onlara böyle. Onların bir konuşmaları var, onların tercih antenleri var, antenleri var. Siması mazitleri de onların dini biliyordu. Dini biliyor böyle şey. Yani o karıncalara yaratan. Mesela fil en büyük hayvandır karada, Denizde balina. Evet fil en büyük hayvandır. Onda Mevlamız'ın kudreti görünüyor. Azameti görüyor. O işaret eder böyle şey. Karıncada ne var? Mevlamız'ın sanatı var ama ya. O küçük hayvanda Rabbine göz yaratmış. Onun ağzı var. Dişleri var. Bidrisi var. Sinirim sistemi var. Cinsel organları var. Ayakları var. Karıncanın dişi var. Dişleri küçük karınca. Senese dişleri var. Ne yapıyor bu dişleriyle mondeyetini yiyor burada. Çiğ mondeyetini yiyor böyle. Biz eti az pişirirsek çiğ kalırsa yemiyoruz böyle. Yani dişimiz kesmiyor, sindiremiyoruz böyle. Kesmiyor böylece. Ama karıncanın dişleri onu kesiyor. Hem yani dişi ince, sivri. O müme değil, çene lazım çene. Çene Bir kayfadan pense. Ne kadar kesin güzel bu olsa, ufak çocuğa ver, birel kesemez onunla böyle. Birek lazım bana. birek böyle. Birek lazım böyle. İşte o dişin kesmesi için ne gerekiyor? Çene kuvveti lazım, peyse gibi böyle. Kuvvet görmemiz lazım böyle. Yani gerçekten ben bazen bunu düşünüyorum, yani hayran kalın efendim. Yani karıncanın dişi evet, keskin diş güzel. Ama dişi basmak için Eti koparacak kadar güçlü bir enerji baskı lazım orada böyle. kopaması için karıncanın çenesi iki çenesi böyle. Onda o güç var bakın. Onu bir sonraki. İşte bu nedir? Ne gerekiyor? Tesbihat var. Sübhanallah. Sübhanallah. Nasıl yattın sen bunları Allah'a mevlamışsın? Yaratan Mevlam. Böyle. Her şeyi bilen her şeyi gören Mevlam. Her şey gücü yeten, her şey gücü yetenler. Yeten, İradesini yeten, yeten, yapan, iste billah, faal lima yurid, faal lima yurid. Ne dilerse onu yapar bak. Ne dilerse, böyle, ne dilerse falan işte. Şey. Kimse bunu ele alamaz bunu. Deprem yapar, kıyameti kopar, yaratır, var eder, Yeri bir bütün düzenini değiştiren, kontrol eden, denetleyen tek egemen. Her şeye göre böyle. Her şeye her şeyi gücü ediyor. Ne gerekiyor bana tefekkür tefrik edince? Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah. Onun için namazda önce ayet-i okunuyor namazı. Namazın sırası ayet Ayet-i kürsü ayet İstediye billahi وَلَا, وَلَا huma, burada teşhide iki zamir. İki anlamıyor böyle. Yerlerin göklerin muhabbetası, kontrolü, denetimi, denge düzenini koruması Allah'a bilgisayar mıdır? Yaratmak başka, bir şey maalesef başka, ona tam egemen olmak böyle. Dediği gibi kontrol tutmak bunlara böyle. Yerleri göklere böyle. Bir tek zerre boş değil. Yaprak kımının Allah izni vermezse, denizden kabaramaz. Yıldızı hak edemezler bütün yerden gökten tam hıfsı böyle. Koruması, denge düzeni o evlene böylece. Bundan ne geliyor arkasından? Demiş bak. Yani şu uyum böyle. Yani gerçekten İslam'ın her şeyi güzel. Yani ne yaparsak onun hikmeti arkasında hikmetleri var. Bilgece de fakir değil, gafir değil ama tamam gerekiyor böyle. Öyle gerekiyor. Ne gerekir gerekiyor başın? Tesbihaba. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahım şaşkınlık böyle, böyle. Ne güç sahibisin? Ne güç sahibisin Rabbim? Her şeyi bilen görensin Rabbim böyle. Düğünü tahmidin sadakatin ve her tahmid, hamd. arkadan elhamdile geliş namaza böyle. Evvela Subhanallah bir şaşkınlık. Allah'ın kudreti, tefekkür. Arkadan Allah şükür elhamdülillah. Allah'ın bütün hamsanası sana mahsustur. Yağdan sensin ya Rabb. Hükü tehletin sadakadır. Ve her tehlil tehlil. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kişi burada. yani fena fillah denen fena fillah. Allah'tan başka ilah yok. Mabut yok, yardımcı yok. Her şeyi bilen yok. Bütün ektemden şey işte. Fekül tekbiri de sadakatun ve her tekbir. Yine tekrar burada geçiyor. allah Ekber, allah Ekber, allah Ekber. En büyük Allah'ım sensin. allah Ekber, allah Ekber. Fakat bizler namazlara bu teşbire çekerken şimdi bu neye benzer muhteremler? Ufak bir çocuğa, ak çocuğa Ünü altına döksen, evet, çakıla döksen, onunca fark etmez böyle. O çakıla onlar gibi, altın böylece, oyna gider böyle, taş gibi böylece. Yani bizlere de böyle bir nimet verilmiş, hamamsa tesbihat emvilerem, ama ne yazık ki, ne yazık ki genelde çoğumuz, yani çocuğun taş oynaması gibi çakılla. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. E bu mu teslim olup da? Bu, bu ibadet olup da. Olur mu şey böyle ya? yavaş değil mi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, bakınız. Elhamdülillah değil ama. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allahu ekber. <gülüyor> <gülüyor> allah Ekber, Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. bu hanileşme sebebi. Allah-u Ekber. Ve sonunda tehli geliyor, tehli e Bunu yavaşlatmak için. Efendimiz'den işte müezzin çabuk çektiriyor. Sana ne çektiriyor? Sen, sen tabi değilsin ki? Müezzin sana ne? Sen kimsin böyle? İnsan cemaatta, imama uydu zamanlar, yalnız farz yalnız tabi. Yalnız farzlamasında. Tek bir imam uyuyup selamıka imam tabiiz. Yatlar kalk kalk. Hatta bunda da bir uyumayan yer var İmam'da bile. Mesela imam döndük yatta oturdu kalktı. Canı kalkmadı burada. Çünkü o ya açtı, sırlını açtı. Birin açmış evet bu evde. Ona bir da. İmam selam verdi mi? Tam çıktık camaatta. Herkes sever, herkes tek yapar bu evde. Tek. Sen müezzin hızlı çekiyor, ben müezzinler. Sen yavaş çek beni çıkar. Şey. Hemşin işte dua etişemiyorum, kendi duayet. Yemdu nasıl terimde? Önceki bahtine yap, Görevini yap ki Allah'tan bir şeyim yüzümüz olsun böylece. Sivaslı mermileri Allah Allah bana ver ateş bilir embanlara. E bu oyuncak bu terimde, emil oyuncak bu terimde. Burada şöyle diyor evliullah. La'bi bu sibyan diyorla Evvulla bunlara, La'bi bu sibyan. Sibyan şuruk, la oyn demek de böyle. Yani çünkü oyuncak bunlar geliyor, acile bak bunlara. Ben bir mağrufü sadakatum. Ve yine burada buyuruyor. En mağrufta bu da sadakadır. Emrin mağruf. Emrin mağruf. Dinin devamı bekası emrin mağrufa böyle. Yani dini tebliğ etmek, bilgilerimizi aktarmak başkalarına, İslam anlatmak. Böyle. Bunda bir şey Saklamaya gerekiyor bunda. Bunda çekilmemeye gerekiyor. Ama karşı kabul etmiyor. Etmeyi bilir o tamamen. Nasibi olsa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, öz amcısı Ebu Leeb. Bak öz amcısı Ebu Leeb. Eb, Eb baba demektir. Leeb, ateşin alevi. Bak, e, adı, Abdülüzzel adı. Aslı. İsmi Aslında Abdülüzzel ismi böyle fakat at, mele oğlunu pişir verdiğin Ebu Leheb, Lehe'nin babası, ateşin babası böylece. Buraya gireceğim, ela bürüyor, cehennemin narına zat Leheb bak. Cehennemin narına, cehenneme gir atılacak, girecek. Bu da ki sin de yani hemen dire bak. Yani ahirette. Narına atacak böyle. Kim fuo Ebu Leheb, Abdul Cezar böyle. ateş ki, nar Leheb. Aliye hasta olacak haleceğim. Oturacak. E peygamberimizin onun yeğeni. Bakın. Peygamberin amcası. Hem de peygamberimizin kabı komşusu. Yani, kabı komşu peygamberi. E o kadar peygamber o e evle gitti. Geceleri, gece rehavet Gece ele gitti böyle. Tabii zamanda geceleri ıssız, karanlık yollar. Her taraf böyle ele gitti. Amca, amca. Ben senin yeğeninim. Yetim büyüdüm. Garip büyüdüm, fakir Sen zengin varlıklısın sen amca. Belki de insandan hayal ediyorsun, utanıyorsun, ar ediyorsun. Yani bir yeğenine bağlanmaya, iman etmeye. Ne olur amca var dedi. Gece arası evine geldim amca bak. Her taraf kapkaranlık. Kimse görmeye bilmiyor. Ne olur amca. Gel kelime getir. Müslüman ol. Bu gizli kalsın. Allah bunu görebilir. Ne olur? Ateşen kurtar kendini ama nasip olmadı nasip olmadı. Bu işin bizde bir insana, kimseye İslam anlatınca kabul etmeyebilir, bilir. Ne yapacağız? En ne yapalım? Onun nasibi yokmuş bu yolda. Nasibi yokmuş böylece. Zavallı kabe girdiği an öldüğü an hepsini görecek ama hepsini görecek böylece. Peygamberi Aleyhisselam ettiği Bedir Savaşı sonuçlanınca Peygamber savaş alan geçmiyoruz böyle. Savaş ben geçti böylece. Bir yere geldi dedi, ya da yarısıyla işte Ebu Cehil burada geberdi. Bedeni başı kesilmiş çünkü alınmıştı. İşte burada Ebu Cehil'i bir kuyuya atmışlar. Topa atıyorlar böylece. Peygamber dikili başına "Ey Ebu Cehil, ey Ebu Cehil" Allah'ın hak olun, gördün mü? Bak. Gördün mü? Gördün mü, gördün mü? Gördün mü seçim bunları? Hazreti yanında. Ya Allah o ölü, onunla sen konuşuyor musun? Duyuyor musun sen sesini? Ya Amer vallahi o benim sen daha güzel duyuyor. O beni daha iyi duyuyor. Pişman mı? Bin pişman. Yandı, yandı, yandı. Yandı böyle. Pişman. Böyle. Pişman, böyle. pişman. Ama ne var? Bir onurlu meselesi. Mekke'de kuruş ileri gelenler, Abuç, Abu Leftar bunlar İleri gelenler, onurlu kimseler, benlik davasına kaplananlar, ekolüş insanlar bunlar var bence. Balı tapran insanlar bence. Hegamzaya aş ah, küçük gördüler, maddi olarak bayağı, Fakir olarak, garip olarak gitme küçük gördüklerini nasıl olmayan bayağı. Kim aldı? Onu aldılar. Bu işin İslam'ı terbiyemiz gerekiyor madem gerekiyor. Karşı kabul etmese de Allah ile kola sahibi veriyor. Ya kabul ederse o nur ise nur oluyor. Ve neyden alemin sadakatın bir de tabi mümkere men etmek günahlardan. İçkim içiyor, kumar mı oynuyor, öğretir kullanıyor. Artık ne yapıyorsa tabii 12 kişi yakında biliyorsa, tanıdık kişiyse, yaptığı ne iş kötülük ise, öyle insanınız açtı öfkeli mesela. Şimdi demi dini imanı sever Allah korusun. Dini imanı gider gitende kişi. Şey. Yani konuştuğumuz zamanlar o kişiye gereğini söyleme gerekiyor. Hangi kötülüğü varsa onu söyleme gerektiğini söylemeden. Ve iş gibi misali gerek atane Yereküma min'dhuha. Şimdi bir kimse bunları yapamıyor. Yani fazla zikir edemiyor, tesbihat yapamıyor, dışarı çıkamıyor, kimseye selam veremiyor, hakkı tavsiye edemiyor, bir şey yapamıyor bunları. Mesela rahatsız, evinde kapalı ya da hanım ve efendi mesela yapamıyor. Ne yapacağız? Ve'ir zevi min Bunlara buse yeter, yeterli. Rekyatani gerekiyor mu? 2 namaz kıl. Yani dua kuşu vaktinde. Bunlara karşı yeterli olmak için. İki rekat kuşu namazlar böyle. Genelde güneş çıktıktan sonra aşağıya kırpmayın 15 dakika sonrasından başlar. İşte namaz buna ama genelde hepsinin dua namazı böyle böyle. En az iki rekat diyorlar. 4, 6, 8 kılabilir. böyle İki rekat bile kısa yeterli oluyor böyle. Namaz, namaz böyle. Neden bu Önce konu eklemler değil mi? Eklemler. namazda her eklem hareket ediyor her eklem <gülüyor> zaten hangi organ çalışmasa çalışması ne yapıyor? bu da vücut ne yapıyor? artıkları oraya çekiliyor hangi organ çalışmasa vücut artıkları oraya gönderiyor, böyle. Oraya gönderiyor böyle. mesela eklem çalışmıyor Kişi, öyle insan günümüzde iki adım yürümüyor hemen doğuşa binecek, arabaya gidecek. Mübarekten bir biraz yürü biraz bakalım Hareket lazım Hareket lazım. Yürümüyor. Bu da ne oluyor. Artık oraya gidiyor böyle. Yani bedenin çok kusurlu bir şey organ. Organ bile olsun böyle. Bedenin çok kusurlu dönüşüyor. Hareket lazım. İşte namaz ne var? Ama namazı da hayata kılmak, oturup kılmak, sevgi varmak gerekiyor tabii. İşte örnek içi var ki Biraz kendisini zorlasa... ...secdeye gidebilir. Biraz kendisini zorlasa... ...ama zorlamak istemiyor. Altı altı sandalyeyi... E ...İslam diyor ki... ...sandalyeyi namaz kılmakla... ...iştemek bu bir şey yani böyle böyle. Kiliseye benzer bir şeyler bu. Çıkan daha bunlar böyle. Biraz kendisini zorlasa... E, ...yürüyüp camiye gidiyor. Her şeyini görüyor. Her şey yapabiliyor. Namaza gelince... Hemen oturuyor efendi Allah oturduğu yerden. namadaki anlam gidiyor burada ya. Bak. Ekleme çalışıp eklemler. Ama namazda ne oluyor? Bütün eklemler böyle. Yani ayak parmak ucundaki eklemler dahil parmaklar dahi, boyun, omurga, dizikler, kalçalar, hepsi çalışıyor. Böyle. Hep çalışıyor. Yani en iyi eklemlerin hareketi namaz. Ama namazı da tabi güzel kullanmak. Acayip etme namazı böyle. Lükküye varmak, secdeye varmak, o tesbihata gücü yapmak, bunları yapmak. En güzel harekette de namazdır. Böyle. İki rekat, burada peygamberi kuşluk vaktinde. Bak, kuşluk vakti özel ver. Bunda anlamı var. Yereki yöme minel duha. Arapçası duha namazı yapıyorlar. Dua derir. Yani sıhhatı duha der böyle. Türkçemize de kuşluk namazı yapıyorlar. Bakın özellikle duha vakti, yani kuşluk vakti. Neden? orayı boşluk var. Sabah namazı ile öğün arasında boşluk var o madem. Yani diğer vakitler birbirinin peşi peşine giriyorlar. Biri çıkıyor, biri giriyor. Şöyle başlayalım. Öğün namazından başlayalım. Öğle namazı çıkıyor, hem ikindi giriyor tabi Nebe değişiyor böyle. Yani nebe değişiyor böyle. Öğle namazı vakti çıktığı anda ikindi vakti giriyor. İkindinin vakti çıktığında da akşam vakti giriyor. Akşam anda yazın vakti giriyor. Yaz çıktığında sabahımız vakti giriyor. Bir boş yok. Namaz dolu böyle. Şey. Ancak sabahımız vakti çıkınca güneş doğunca orada başka vakti girmiyor. Boşu kabul, öyleye kadar vereceğim. Bu için ne gerekiyor orada? Bu boşu değinmek boşluğu da bele. Yani güneşin doğuşu ile öğle arasındaki vakti de boşu vakti de bak değinmek gerek arada. Bu için bu aralar mazereti iki kez ama kuşluk vaktinde o vakitte değinmek gerekecek. Böyle bir Kur'an'da dua vakti yemin ediyor. Mesela size bel duha, bel duha. Nedir dua? Kuşu vakti. Vabda vabda kasem vabda. Allah yemin ediyor. Ve şems ve duhaha bak. Yani Kur'an'da özel surelerin başında velhamızın böyle yeminiyle geçiyor kuşu vakti geçiyor. böyle. Yani kuşu vaktinde tabi olan iş yerinde mesela namaz kılmaya bir icabında hiç olmazsa o vakitte biraz tesbihaz zikir etmek gerekiyor. O vakitte böyle. Kuşu vaktinde bence. O vakitte de doldurmak gerekiyor. Vakti de boş geçmemesi için. Namaz konusu dilin diri olduğuna göre tabii önemi açık belli. Yani dilin diri. Direkt yıkıldı mı bir an önce çöküyor oturuyor. Kaptana gidiyor böyle. İşte yüz kat olsun binaverde. Alttaki direkte bir çöktü mü hepsi gidiyor. Oturuyor böyle. Kağıt gibi oluyor bunlar böyle namazın direği öyle tabii inşallah haftaya ya da namazlıyacağım inşallah inşallah namazın farklı bölümleri var o yüzden inşallah illa ki Fatiha <gülüyor>